Arkadaşlar burada bazı şeyler söylediler. Ben biraz dinledim. hem kahvaltı yaptım. Musa da dinliyorsa. Yer arkadaşlar. E, dinliyorsunuz değil mi? E, şimdi tarikatlardaki tarikat demenin şartları nedir? Bunu bilmeden efendim tenkit ettiğiniz zaman e, yani ben şöyle anlıyorum. Herhalde bunlar anlamak istiyorlar. E, suizan yapmak istemiyorlar. Acaba nasıl oluyoru? Siz soruşturuyorsunuz. Bu açıdan tarikatın her birinin ayrı ayrı prensibinin olduğu için farklı tarikat oluyor. Dolayısıyla tarikatlarda çok sıkir yapmayı tenkit etmenin anlamı yok. Sadece o tarikata devam edip etmeme ve de tarikattaki kişinin buna ehil olup olmaması ile ilgili tenkitler yapılması lazım. Yoksa tarikata girdikten sonra Aynı şuna benziyor. Uçakta gidiyorsun, uçağın çok hızlı gittiğinden bahsediyorsun, pilotla tartışıyorsun. Anlamsızdır ya. Bunun bir anlamı yok. Yeri oturmuyorsunuz. Ya girersiniz, uçağa binersiniz. Ya binince tartışmazsınız. Çünkü uçağın kaptanı kimse o işle yetişmiştir. Ya ben bu uçağa binmiyorum diyeceksiniz. <gülüyor> çok böyle bunu böyle kabul edin. Efendim çok zikir az zikir birisinde rabtta fazla birisinde rabtta az birisi şu birisi bu. Ha mesela uçak korkusu olan bilmez. O zaman e, bile binmek istiyorsa gider onun tedavisi var hapı var. Uçakta bulantı geliyorsa ona göre ilaçları var alırsın binersin yine muradını ne Korkularımızdan ilim oluşturmaya kalkışıyoruz doğru değil. İkisi efendim çok zikir doğru değil dediğiniz zaman Kur'an'ı tenkit etmiş oluyorsunuz. Bak dikkat buyurun. Kur'an'da ayet var. Hadis-i şerifte diyor ki münafın alameti az zikirdir diyor. Dikkat buyurun yani çok böyle tehlikeli yerlere de uğraşıyor. Ama adede bağlanmak yani illa şu olur bunun dışında olmaz şeklinde bir yorum yanlıştır. Yani bin defa olur. Binden az olmaz, çok olmaz. Başkası gelir iki binder, öbürü üç bin der falan. Çok derken bunu tartışamayız. Buradan serbesttir. <gülüyor> Mesela Hocam serbesttir de yani kontrollü yani. olması gerekiyor diyorlar bazıları. Yani daha böyle yeni bu işe başlamışlar için hani kontrollü başlayacaksın diyorlar. Öyle kafana göre ondan sonra sayılar belirleyip de Kendini bu işe Tabii. vermeyeceksin. Birisinin kontrolünde olacak bu. Yoksa Şeyh Efendi'nin evet. ne kıymeti var o zaman? Tabii. Mesela başka bir şey anlatayım. Adam geliyor. Daha henüz onu yapacağını, yapmayacağını, kaç yapacağını bilmeden o aşka geliyor, o şevke geliyor. On bir tane istiyor. İlk başlangıçta. Beş tane istiyor. Sen bunu verdiğin an zaten veren kişi de suçludur. Çünkü bu işin ehli değil demektir hep böyle azar azar, azar azar, azar azar başlanacak. Ama çok zikir, az zikir, bunun tartışması yapılmaz diyorum. Yani çok zikir dediğin zaman çoktan ne anlıyorsunuz? Milyon çok mudur, az mıdır? On milyona göre azdır. İşte bin az mıdır, çok mudur? İşte bu, bunu ayarlayamayız. Burada sünneti olandan hareket minimal olandır. Resulullah'ın birebir hayatını yaşama bizim için tekellüftür. Yani bir yerde zordur. Resulullah'ın öyle durumları var ki, teheccüd namazını bize isteseydi, bize de vacip olurdu. Bazı durumlarda efendim, bu şekilde bakmak lazım. Yeni başlayan insanlara, kademe kademe, mesela tarikatlarda da bazı insanlara önce bir dener, yüzle kalır ya da otuz üçle. Uzun bir müddet, onun yapıp yapmadığından işaretlere bakılır. Eğer bu kişi yapıyor da düzelme var ise ve sürekli konuşmasında, gelip gitmesinde, işaretlerde, şevki, aşkı devam ettiği, etmediği belli olur. Ondan sonra dersin ki kendisi söyler ya da sen söylersin. Dolayısıyla yavaş yavaş senekini biraz çoğaltalım. Hemen birden de bine çıkmaz. 200, 300, azar azar. Bu şekilde devam ettiği zaman onları kontrol edeceksin. Ama diyelim ki, mesela Doğudaki tarikatlarda adam çiftçi. Adam çok alt ay boş vakti var. Ve çok da boş vakti var. Emekli vesaire belli bir yere kadar gelmiş. Bu kişi ilerlemek istiyor. Bu kişide de aşk var, istek var, iradesinde ne olduğunu biliyor. Ya sürekli yapmak istiyor. Bu kişiye vermezsen de olmaz. Bu kişiye biraz fazla vereceksin. Hem değer fazla vereceksin hem de onun günlük Allah'a yönelişindeki yapılması gereken Zikirleri yükseltebilirsin. Bu yükseltmenin metotları Allah dostlarına herkes kendi şeklinde, kendi yetişme tarzında nesri öğrendiyse ona göre verme durumundadır. Çünkü kendisinin yaşamadığı zikir adetini verdiği an üzerinde olacak olaylarla ilgili bilgisi yok demektir. Hiçbir şey kendisi zikri çekmeden başkasına zikir vermez. Muhakkak o zikri o dediği adetlerde yapmıştır onu yaptığı zaman ne şekilde yaptıysa teslim namazı kılarak mı yaptı kılmayarak mı yaptı mi yaptı ne şekilde yaptıysa onu veriyor ve ben mesela size örnek vereyim gittim şöyle yaparken böyle yaparken şöyle oldu şu şekilde şurayı gördüm şöyle oldu böyle oldu bunu ben aynı şekilde vereceğim ki o kişi de aynı şeyi görsün o kişi aynı gördüğümüz şeyler hakkında ben de ona yorum yapabileyim yardımcı olabileyim asla ve asla Allah dostlarında şu yoktur yani kendisinin yaşamadığı bir hali, kendisinin bilmediği, yapmadığı bir zikri bir başkasına söylemezler. Bunların geçişme tarzı, eğitimi budur. <gülüyor> Tarikatlarda rabıta olmaması imkanı yok. İki türlü rabıta vardı. Bir, iradeli rabıta. Yani kişi onu düşünmesi gerekiyor. Ve... E, gerek maddi sureti itibariyle gerekse manevi ruhaniyeti itibariyle bir düşünce boyutunda kalan rabıta vardır bu rabıta e, iradeye bağlı isteğe bağlı bazen de gayri ihtiyari oluşur ama iradeye bağlı olan kulluğun gereğidir vazifedir yani sen e, iyi insan gördüğün benim için bu adam yeterli bir adamdır bu adam benim için bir üstaddır Dediğin andan itibaren rabıta otomatik başlar. Hangi rabıta başlar? Fikir boyuttaki rabıta. Fikren düşünürsün. Televizyona herhangi bir şeye bakıyorsun, bir yere bakıyorsun. Ne yapıyorsun orada? Onu düşünüyorsun. Düşünmeden onunla ilgili bilgi edinemiyorsun. Bu düşünce boyutundaki rabıtayı inkar mümkün değil. Fıtrata aykırı bir şeydir. İkinci bir rabıta vardı. O da e, birebir yaşantının uyum sağlaması. Hallerin benzemek, gözler göstermez. Mesela adam Mahmud Efendi'nin grubuna örnek vereyim, güzel örnek diye grubuna gidiyor. Bir bakıyorsun ki daha sonra otomatik gittikten sonra sakalını uzun bir şekilde koyulmaya başlıyor, sarık takmaya başlıyor. Kendisini o hal kendisine öyle görünüyor ki o halin efendim zaruri bir davranış olarak görüyor bu isteğin ötesinde artık. isteği geçmiş. Önce istek neredeydi? O kapıya kadar gitmek. Onu sevmek. Ondan sonra zikirleri yapmak. Burası istek boyutu. Bundan sonrası artık hal boyutudur. Hal e, isteklerin ürünüdür, meyvesidir. Sen bir şey istersin. Sonra ona kavuşunca da o sana hal oluşur. Halleri inkar da mümkün değildir. Her insan sevdiğiyle beraberdir. Sözü bu halin ifadesidir. El mer'u ma'amen ahı Ahabbe ya da Elmerun Ma halili dostunu söyle kim olduğunu söyleyeyim manasında çünkü çokça arkadaşınla karşılıklı alışverişiniz vardır onlar size hal olarak geri döner çok mesepsiz efendim yolsuz olan ahlaksız olan bir insan düşün mesepsi burada ahlaksız manasında kullanmıyorum onlarla beraber dolanırsanız siz de onlar gibi yalan söylemeye onlar gibi iftira etmeye onlar gibi kötü konuşmaya başlarsınız. İyi insanda böyle. İyi insanlarla da sana iyilik bulaşır ve onlar sana örnek olmaya başlar, halin düzelmeye başlar. Tarikatın güçlü tarafı, güç olan taraf işte burasıdır. Yani hale, sözün hale geçişidir. Halden fiile dönüşüdür. Bu bir bütün arz ediyor. Mesela İslam'ın birçok emirleri vardır. Tevhid sözlü bir şeydir, kalbi bir şeydir. Sonra bu hale dönüşür ne zaman namaza Başladığımızda, ne zaman zekat verdiğimizde, ne zaman e, oruç tuttuğumuzda hale dönüşmeye başlıyor. Fiile ne zaman dönüşür? Tevhid, hac ile fiile dönüşür. <gülüyor> Fiillerimizde tamamen e, tevhidi anlamaya başlarız. Resulullah'ı anlamaya başlarız. Ama bir hac yılda bir defa, ömürde bir defa, yılda da değil, ömürde bir defa çok az, minimal. Beş, günde beş vakit namaz, bu İslam'ın beş şartı olmazsa olmazdır. O farzların manası olmazsa olmaz demek. Minimaldir. Bunu da yapamıyorsan İslam şuurunu yitiriyorsun. Efendim bazıları şöyle zannediyor. 5 vakit namaz yeter. En zirveye çıktım. Hayır. Bu minimaldir, farzlardır. O zaman sünnetleri yer kalmadı. Eğer böyle düşünürsen sünnetlerin lüzum yok diyorsun. Zaten asi ve isyankar insanlar böyle düşünür. Sürekli sünnetlere lüzum yok ve sünnetleri yavaş yavaş terk eden e, nafile ibadetleri zaten yapmaz e, oysa ki nafile ibadetlerle insan Allah'a yaklaşır sünnetleri kıl, kılarsa şefaati hak eder sünnetlerle insan İslam'ın e, ruhunu kavramaya başlar Resulullah'ı yaşamak böyle bir şeydi. onun için e, mesela Süreyi Süreyi Lokman'da bir ayet Lokman Aleyhisselam öğütünü çok çok bahsediyorum bakın okuyayım size ve bassayna'n-insane bi validihi bismillahirrahmanirrahim. Ve izqale Luqman li ibnihi be huwa y'azhu yabine ibniya la tushrik billah. Ey oğulcağızım, sakın Allah'a şirk koşma. İnne şirke le zulmun Şirk büyük günahtır. Başkan ne söylemiş? Ve bassayna'l insane bi validihi anne babana isyan etme. Onlara bak vehnen ala ve fısıhali fi almine enişkur niveli varidi ki. Onlar seni e, dokuz aının e, e, taşıdıktan sonra dünyaya getirdi iki senede sana baktı büyüttü ve de e, süt, süt emzirmeyle ilgili ve de bana şükret anne babana da şükret anne babaya şükretme. Bazı arkadaşa bazı tarikata giriyor ondan sonra boya tarikatı bahane ederek tarikattaki e, işte güzel havayı bahan ederek anne babasını dövüyor, anne babasını dinlemiyor, anne babasına hakaret ediyor. E, dolayısıyla orada tarikat kötü manası değil ama tarikatı nefis ve şeytan ona kullandırıyor. Anne babasına üstünlük e, sağlamak için. Anne babasını kendi dini tutturmak için. Bu gibi düşünceler şeytanidir. Asla tarikatlardan değildir. Bu <gülüyor> ve jahil ve in jahide kale en çüşike bihi ma'lese leke bi ilm fe la tuti'hu ha vesahibuhuma fi dunya marufan bu ayet kelimeten eğer seninle anne baban e, mücadele ederse ne konusunda bilmedikleri konularda şirk koşma ile ilgili onların sözünü dinleme Ancak e, anca şirk söz konusuysa orada onların sözünü dinleme ölçü getiriyor Anne babaya itaat. Allah'a itaattır. Ama bir ölçü vardır. Allah'a şirk söz konusu olursa. Sonra bunu sağlamak kolay mı öyle? Herkes bunu sağlayabilir mi? Hayır. Bak ne diyor? وَتَّبِيْسَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّمْ Bana seni getirecek birinin yolunu tut. Edin. Bir model al diyor. Sadece model almıyor. Onun dediklerini de tut diyor. Seni bana getirecek. Seni bana yönlendirecek. Yukarıdan bir saydığı ve sayacakları ne kadar iyilikler varsa bunların hepsini temin etme yoluna gitmeyi bunun için gerekirse efendim hangi yola girmen gerekiyorsa bir yola gitmeyi söylüyor Dikkatli, aracı yok diyenler bu ayetleri okumuyorlar yani bir tarikata girmeye yok bu ayeti okumuyorlar tarikatlar lüzumsuzdur tefrikacıdır falan diyenler e, bunlar hepsi ön yargı oluşturmak için kasıtlı sözlerdir ilmi bir tarafı yoktur Elbette tenkit edilecekti ama bunlardan tamamen de uzak bir toplum İslam'ın yeşermesi, İslam'ın büyümesi, İslam'ın efendim e, öz kaynağına vurulan büyük bir darbedir bunlar. Bilerek ya da bilmeyerek. Onun için ayet kelime doğru okumak lazım. Ne diyor burada? Vettebiye seviyle men. Birinin yoluna gir diyor. Bak bak çok adı açık. Kim söylüyor bunu? Lokman aleyhisselam oğluna söylüyor. Kur'an'da da bunu Lokman aleyhisselam üzerinden bize anlatıyor. Enâ be ileyyen enâ be münibine demek. Yani Allah'a tam teslim etmiş birini bu. Kendisini, nefsini, arzularını, isteklerini Allah'a tam yönetmiş, yönelmiş birini bul. Neden böyle yapacağız? Sünne ile yemerci okun feüneb bikum bima Çünkü diyor, sonra sonra dönüşünüz bana olacak. Ben size nasıl biri olduğunuzu, ne yaptığınızı, ne yapmadığınızı hepsini size amellerinizi açıklayacağım, anlatacağım. O, o zaman yüzünüz kara çıkmasın diye. Bir model üzerinden bizi, Allah'ın e, yollarını, Allah'ın dostlarının e, etrafında olarak bize gösteriyor. Efendim başka bir ayet tarikat kerime, oluşsun da, yani evet tamam bir tane şey olsun da, bunlar cemaat olmasın. Cemaat olunca şöyle oluyor Böyle, tamam kötü örnekler üzerinden tamamen yok etmek yanlıştır. Çünkü ayet-i kerime de, Velteküm minküm ümmetin yadûne ilel hayrı ve yâmurûne bil marûf emri vardır. Burada bütün herkesin üzerine farz-ı Yani tarikatların oluşmadığı zaman bu günahı işlemiş oluyoruz. Bu manevi güzel havanın oluşmasına yarayacak gayrette niye bulunmadınız diye sorguya çekileceğiz. Cemaatlaşmak bu manada farz-ı yerine getirilmiş vazifedir. Şimdi başka bir ayet okudum ben şimdi bunun devamında da yine anlatıyorum. Ya bu neye inneha in tekun sicala min hardelin fe fi sahratin ves semavat e fi alaq yati bi Allah yerde gökte nerede olursa olsun zerre kadar bir iş, hayır yaptın ise hepsini Allah'ın yanında zayi etmemiş olarak bulacaksın öylese hayır, hayır yapmaya mücadele göster ve ve hayırlı insanlarla beraber ol fe tekun fi sahratin ves semavat fi alaq inna Allah latifun Allah Latiftir, her şeyden haberdardır. Sonraki ayet gelmedi. Ya ebneya, aqimus salate ve emuru bil ma'ruf ve anhani'il munkar. <gülüyor> Ey evladım de, namazını kıl, marufu emret ve münkerden de kaçındır. Vasbir alema sabiken, başına gelenlere sabırlı ol. İnne zalike min azmil umur. Bu kolay değil biliyorum. Ancak bunu başarırsın diyor. Bu azmi umurdur, bu sende var. Zor işlere baş, baş etmek, sabretmek sende var. ve bunu yap diyor. insanlar sair hattelin İnsanlar arasında haddini aşarak kibirli yürüme. yeryüzünde üzerinde ferahlana ferahlana efendim büyüklenerek yürüme. İnnallah la bu kulle muhtalin fakur. Her övün geç ve övünen kendisini beğenmişi Allah asla. Sevmez, Allah'ın sevmediği tavırlar bunlardır. Vaksit fi meşike va'dut diye devam ediyor ayet kelimeler. Va'dut min savtik inna enkar al aswatil sautul hamir hamir. Evet konuşurken insanlarla muamele ederken de yüksek tonda, onları küçümseyen bir tarzda konuşma, onlara yumuşak, mülayim, güzel bir şekilde anlat çünkü yüksek sesi çıkartmada yarışacaksan e, merkebi geçemezsin diyor, merkep daha çok var. ama o adam değil insanlık sesinle sözünle, amelinle, davranışınla yukarıdaki bir on öğütü bize veriyor doğruluk burada onun için tarikat İslami değildir, İslam'da böyle bir şey yoktur gibi tarzda yaklaşımdan hiçbirinin delili yoktur ondan sonra eğer ki bizden delil istiyorlarsa işte süre Lokman'ın bu 14'ten yahut da 14. ayeti 4. ayeti itibaren 25. ayeti kadar buralarda hep bunları bahsediyor. Efendim, evet demek ki münafın ayeti alameti zikir deyince kaçar diyor. Zikirleri sevmez. Burada hem Kur'an'dır söz konusu Hem tevhiddir hem Allah'tır. Tarikatlarda ne zikir yapılıyor? Allah La ilaha illallah. Selam ı Şerif, diğerler, zikireden kaçan insan çok iyi adammış gibi falan. Göstermek yanlıştır. Ama ne var? Bugünkü tarikatların tenkilde edilecek tarafı yok mudur? Elbette. Sizle beraber biz de tenkit ettik. Ve her zaman da söylüyorum. Evet, elbette can. Tenkit bizim gıdamızdır. Nasıl gıdamızdır? Tenkit ettikçe insan kendisine gelir. Tenkide dayandıkça sabretme evreniz. Tenkide dayandıkça insanlara ulaşırsın. Tenkit aslında bir ulaşım, ulaşım yoludur. Tenkit aynı zamanda bir ulaşım yoludur. İnsanlara nasıl ulaşacaksın? Adamlar sana tenkit yoluyla da konuşsa, hangi yolda konuşursa konuşsun, e, ulaşım sağlıyorsun. Buradan hareketle onun tenkidini e, eğer haksızsa çürüteceksin. Doğruysa kabul edeceksin. Hakaret değilse sabredeceksin. Veyahut da iftira ise yine sabredeceksin. Açıklama yaparsın, vazifen neyse onu söylersin. Ama asla Müslümanlardan ilişki kesilmez. Efendim neyse siz böyle derken ben bunları de paylaşmış oldum. İyi ki siz söylediniz. Böylece birkaç cümleyi de beraber burada zikrettik. Efendim kusura bakmayın tekrar. Ya hocam da bize kızdı falan demeyin. kızmadım Ama gerçekten tarikatlarla ilgili tenkit ederken bilmediğiniz şeylerde de konuşmayın. Çünkü o zaman boşlukta oluyorsunuz. Çok zikri tenkit edilmez. Çok zikir Allah'ın emridir çünkü. Ya eyyühellezine amen zikurullaha zikran kesira. Çok zikirin derken siz kalkıyorsunuz çok zikir olur mu ya? İşte azar azar falan. Ama ben onu taşıyamıyorum. O zaman suç sende. Çok zikriz bunun için tenkit edemez. Allah'ın emridir. Allah'a çok zikir. Ama ben bunu şöyle anlıyorum. Tamam anla. Ama tenkit edemez. Ama ben bunu böyle yapıyorum. Ama şu şekilde Kur'an okuyarak da zikir yapıyorum. Tamam bu da zikir. Ama asla Kur'an'ın sarih metnine aykırı davranacak tenkitler yapmayın. O zaman sizin Allah'ın emrini ve ayetlerini açık, sarih olan metinleri tenkit etmiş oluyorsunuz. Buradan da hataya düşmüş olursunuz. Ee, özellikle bunu söyleyeyim diye aldım. Ayrıca bir zikir konusunda bir ara yani zikrullah ile ilgili ee, bu konuda konuşalım. Allah razı olsun hanım da böyle bize sabrediyor. Musa yani aşıyorsunuz haddini aşıyorsun diye bizi tenkit ediyorlar yani kaç saattir yani. diyor e, mikrofondasın bir şey diyeceğim yani Musa'ya şey, şey, şey, Musa da mı kızıyorsunuz? Yiyorsunuz. ne yapacağım onu ol. zor giden bir arkadaş katılıyor ama evet. ismi söylemedi Peki. herhalde Peki. bilmiyorum bir arkadaşımız o da sürekli e, destekliyor Allah'a emanet olsun. hayırlı kalışan evet evet tanıyor biliyorum sesimden sesimden tanıdığını göre tanıyan birisi heee sesimden tanıdı sesimden tanıdıysa tanıyordur Musa'ya ne yazacağımı engellerim ben tamam tamam geçen kızıyordun ama Musa'ya da Ses kızıyordun, kızıyordun. Musa senin göz şeye alıştırdı böyle Hiçbir. <gülüyor> sesim, bir yardım edemiydi sesim kulaklarında hocam <gülüyor> Allah razı olsun evet yıllar önce değil mi ya o zaman yıllar önce katılanlardan birisi Yoksa realde... Evet. Bunlar önceden yöntesi kulaklarında diyor da. Sormuyor. Kendisi açıklamadıkça sormuyoruz. Yıllar öncesinden şey, ee, yıllar öncesinden beraber. O bir zikir. Evet. Teki, teki ha, evet. Zikir çok çekilince kafayı yiyenler varmış bunun sebebi ne? Ha güzel bir soru bak. Evet değil mi? Şimdi... Zikir çok çekmek. Zikir ile ilgili şunu anlatayım. Zikir balon gibi diyordu. <gülüyor> şişirir mi <mu> diyor. <gülüyor> Şimdi yanlış ve fazla üflersen olur diyor. Balonu battıtırırsın. Evet sesim yükseltem. Dur. Şimdi iyi herhalde değil mi? Şimdi e, zikir